yarar var daha fazlasının bilinmesinde bir yarar yok zarar var yani Allahü Teala mesela e, cennette her şey ise serbest biraz sonra anlatacağız o sürece sadece şu ağaca dokunmayın dedi diyor Kur'an-ı Kerim armut muydu elma mıydı incir ağacı mıydı böyle bir bilgi vermiyor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 Sızdırma bilgilerinden etkilenmişliğimizin bir etkisi var. Gerçi şimdi onlar medeni, biz vahşi olduk ama bu palavraları uyduranlar onlar. Kitaplarımızda maalesef ve Müslümanların dilinde bu tip bilgiler var. Allah'a sığınırız, kitabımız Kur'an'da olmayan, Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in lisanından çıkmayan bilgiler bizim için bilgi din açısından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 Şuraya ayette şöyle dedi, bu ayette böyle dedi, bir de ayetlerin kendi de yazsan kitap çıkıyor zaten ortaya. Hatta çok dikkatimi çekti. Bütün camilerde ilanları olan Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisinde Diyanet bakayım dedim Havva annemiz için ne yazmış gidip bakabilirsiniz. Üzülecek bir şey söylüyorum tabi. Şaykarı şey Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisi sayfası ile 3-4 sayfa, sayfaya yakın yazmış yüzde seksenini Tevrat'tan alıyor. Tevrat'ta dedi Langarda, Lungarda, Tevrat isimlerini dedi dedi. Bütün bu palavraları sayıyor. Son üç dört paragrafında da Kur'an'da da böyle diyor, diyor. Sonra da diyor ki e, Kur'an'da fazla bilgi yok. Havva ile ilgili onun için işte, Tevrat'la idare dedi. Yani ben da vurgulamak istediğimle Kur'an'da hadiste bulamayınca Tevrat'a selam. Ne zaman Tevrat kitabı oldu? Hani Musa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı? onu Yahudiler yakıp tarif edeli kaç bin sen oldu ya ne Tevrat ne harak ne Tevrat ama maalesef tabi uydurmak istedim mi Tevrat'ta da bol bol malzeme var İncil'de de var filan papaz da böyle dedi diye dersen bir sayfada fazla oradan çıkıyor bizim Havva annemizle ilgili tek e, bilgi kaynağımız kuran Kerim'dir orada da adı yok Adem'in eşini Adem'den yarattık tür bitti o kadar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 alıyorlar mı, kemik iliği alıyorlar Böyle öyle bir iyilik alıp Adem Aleyhisselam'dan cennetin bir ırmağında onu büyüttü olabilir mi? Olur. Ne öylesi doğru ne böylesi doğru. Allah bildiği bir işi kulunu açıklamadıysa kul yani bocuna uğraşır bunu öğreneceğim illa diye. Öğreneceğim bir şey de yok zaten. Kaldı ki öğrensen ne olur? Öğrendik, öğrendik Allah annemiz salı günü saat yedide doğmuş. Ne oldu? Ne Öğrendik ne oldu yani? Çok önemli bir şey mi?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 onu yakalamaktır esas olan. Ama maalesef bu neye benziyor biliyor musunuz? Bazı insanlara ya sen niye namaza gelmiyorsun? Biz hep namaza gidiyoruz dediğinde bil bakalım akşam niye üç rekat? Akşam namazını yuvasam benim kime cevap ver? Sen niye namaza gelmiyorsun? Sanki dört olsa kılacan mı? İki olsa kılacak mısın? Şimdi çok önemli bir noktaya yakaladı. Akşam niye üç rekat? Bu soru